Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Şurağa bin Malik radiyallahu anh. Dedesine nispetle Sürekabin Cüşüm adıyla da anılan Surakabin Malik, Adnanilere mensup, Kinane'ye bağlı Abdülmenat'ın kollarından Beni Müdlic kabilesinde dünyaya gözlerini açtı. Beni Müdlic kabilesinin reisi olan Suraka, Müdlic oğullarının bulunduğu bir mecliste iken, oraya Kureyş müşriklerinin elçisi gelip, Mekke'den ayrılan Allah Resulü ile Ebu Bekir'i yakalayana veya öldürene, İkuces'de ve ödül verileceğini söyledi. O sırada Medine'ye doğru yol alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve dostu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh müdde civarlarının memleketi olan Kudey'den geçiyorlardı. Kabile mensuplarından bir kişi Suraka'ya sahilde birilerini gördüğünü, bunların aranan kişiler olabileceğini söyleyince Şuraka onların develerini kaybedip aramaya çıkan kişiler olduğunu belirtip meclisleklerin dikkatini dağıttı. Daha sonra oradan ayrılarak Resul-i Ekrem de yanındakilerin izini sürmeye başladı ve onları buldu. Surahkanın gelmekte olduğunu gören Hz. Ebubekir Bekir anh telaşlanınca Resulullah ''Korkma, Allah bizimledir'' dedi ve ''Allah'ım, O'nun şerrinden bizi koru'' diye dua etti. Bu esnada atı tökezleyip yere düşen Suraka, onlara yeniden saldırmaya teşebbüz ettiyse de yine muvaffak olamadı. Suraka, Hazreti Peygamberin Allah tarafından korunduğunu ve tebliğ ettiği dinin ileride hakim olacağını anladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den özür dileyerek, ileride kullanmak için kendisine bir emanname vermesini istedi ve bunun karşılığında, peşlerinden gelecek olanları engelleme taahhütünde bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şuraka'nın bu talebini geri çevirmedi ve talimatı üzerine Hz. Ebu Bekir'in kölesi Amir bin Füheyre, ona istediği emannameyi yazıp verdi. Süraka ayrıca kendilerine yiyecek sağlamayı ve başka ihtiyaçlarını karşılamayı teklif ettiyse de, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bunların hiçbirini kabul etmedi. Sadece durumlarını kimseye bildirmemesini istedi. Suraka Allah Resulüne verdiği sözü yerine getirdi ve onları yakalamaya çalışan insanları farklı yerlere yönlendirdi. Hicretin 8. yılında gerçekleşen Taif seferinden sonra Huneyn ganimetlerinin dağıtılması esnasında Ciğrani'ye gelen Süraka'nın Allah Resulü ile görüşme isteğine olumlu cevap verilmemesi üzerine Elindeki emannameyi göstererek kendisini tanıtınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o günün vefa ve iyilik yapma günü olduğunu söyleyip yanına gelmesine izin verdi. Suraka emannamesini sunduğu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle görüştüğü o gün Müslüman oldu. Süraka bin Malik radiyallahu anh, kalemi güçlü bir şairdi. Kalemi bir yay gibi, kelimeleri bir ok gibi kullanırdı. Hicret sırasında yaşadığı olaydan sonra, Rasul Ekrem hakkında olumlu şeyler söylemeye başladığı duyulunca, Ebu Cehil, Surakanın aleyhinde konuşmaya başlamıştı. Bunun üzerine Suraka yazdığı bir şiirde, ''Ayağı yere saplanan atın durumunu görseydi, Ebu Cehil'in de Resulullah'ın bir güç tarafından korunduğunu anlayacağını, esasen günü geldiğinde herkesin bunun farkına varacağını söyledi ve Hazreti Peygamberle uğraşmaktan vazgeçmesini tavsiye etti. Şuraka aynı zamanda iyi bir iş sürücü olduğu için hicret esnasında Ebu Sufyan Rasul-i Ekrem'e ait olması muhtemel bir izin teşhisi konusunda ondan yardım isteyince bu iz daha çok makamı İbrahim'deki ayak izine benziyor diyerek Mekkelileri başından savdı. Suraka aynı zamanda kafasını meşgul eden konuları bizzat Allah Resulü'nden sorardı. Bir gün kaybolmuş bir devenin gelip kendi develerinin suyundan içmesi durumunda kendisine bir sevap verilip verilmeyeceğini soran Suraka'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her canlıya yapılan iyiliğe karşılık insana ecir verileceğini bildirdi. Yine bir sohbet sırasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Suraka radıyallahu anha İran'ın fethedileceğini onun da Kisra'nın tacını giyeceğini söylemişti. Hz. Ömer radıyallahu an döneminde İran'ın fethi sırasında Kisra'ya ait olan bileklik, kemer, taç ve benzeri şeyler Medine'ye getirilmiş. Hz. Ömer radıyallahu an Suraka'yı çağırıp Elbise ve takıları kendisine vermiş Suraka da Kisra'nın elbiselerini kendisi gibi bedevi bir araba giydiren Allah'a hamd etmiştir. Kaynaklarımızda kendisinden nakledilen 9 hadisi şerif bulunan Suraka radıyallahu an hicretin 24. yılında vefat etti. Salatü selam âlemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem